Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizde. Modern Sabahlar devam ediyor. 20 Mayıs 2013 Pazartesi sabahında Five 3 stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın efendim. İyi gün, evet efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok güzel ifraz atattık. Hem bir bayram coşkusunu bir kez daha yaşattığınız bir gün sonra olması Doğru. adeta randan... bir 19 Mayıs oldu bize. Yemin ediyorum gerçekten e, coşkuyla e, şey yaptım yani. Dün bayram coşkusunu tabii sen biraz eksik yaşadın Oktay'la bize nazaran çünkü biz aynı zamanda dedik ve Ottö'ydük. Ben de ödüllerimden... geliyorum ara ara Ottö'ye. Ama işte doğru zamanda geleceksin. Biz geldik, ödülümüzü kaptık, indik sahneden. Ben de kek gibi geliyorum orada gidiyorum tenis kortlarında otur. İş belirtisi tost, tost e, diyoruz yani. Yaş tost da iyi. Bize dün tost yoktu. Bir ödül verdiler yılın en iyi show programı diye. Aha, kim verdi? Onda şey vardı. Oddy Media Radyo Radyo Topluluğu düzenlediği Oddy Media ödüllerinde 2012'nin en iyi radyo programı. Radyomuz da aynı zamanda en iyi yabancı müzik radyosu ödülünü aldı. Bütün ünlüler arasında falan tost yok mu diye vardık zorla yaka paça dışarı attılar bizi. Hayırlı olsun. Gelmeme iyi oldu yani? Teşekkür ederim ki yani en azından törene bir gölge düşürmemiş oldum... Gerçi yıllardır beni o törende yalnız bırakan sizler. Bakıyorum da yeni bir birliktelik mi oluşuyor? Ee, Aa, yeni bilmiyorum. bir gözde çift mi var? Ee, Aziz Ege Can'la. Bizi şey diye çağırdılar. Muhteşem ikili diye çağırdılar. Muhteşem bir program. Muhteşem Muhtil bir iki. ikili. Benim için herhangi bir şey söylediniz mi? Menfi ya da müspet. Senin için e, aklımıza gelmedi. Ya. Yani sen tabii biz programı ikimiz yapıyoruz falan dedik. Keşke orada üçümüz de yapıyoruz deseydik. Yani, çünkü Aslında orada, orada, orada aklımıza gelmedi. <gülüyor> Bay Fahir Önç diye hani ben şimdi ayrılmıştım. Ay, adaydın demiş. sen de. Öyle mi? Aa, ben sabahlar doğru. da adaydı. Bay Fahir Önç de adaydı. Ama biz bir, yok iki oy farkla geçtik seni. Allah Allah ya iki oy. Çok enteresan. Siz radyo topluluğunda delegeydiniz değil mi? Delegeydik evet. Tamam başka sorum yok ya. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Nerede ödül? Hangi Ödül Oktay'da kaldı vallahi. Nasıl bir çakallıkla? Ben bir de tek arabayla gideriz falan. Ödül nasıl olsa araba benimki olduğundan benimkinde kalır diye düşünüyordum bu sefer. Sırf o olmasın diye kendi aramasıyla geldi. Ve ödülü de hiç sahnede aldı. Ceketini cebine koydu. Son daki dakikaya kadar da bırakmadı. Çok iyi ya. Bir ver, bir bakayım falan. Aynısı ya. Şey şekil olarak aynı falan diyor. Neyin şekliyle aynı? Ödül şekli. Yani Fiks bir ödül, ödül şekli var. Ödül alan dinleyicilerimiz var. biliyorlardır. Bu yaptırılan yerlerde böyle bir, bir takım fix ödüller var. onu zaten bir tanesi en güzeli olan var. En güzel, en kalitelisi olan var. Ya tamam ver, bende de dursun birazdan. Yok, ben, ben şimdi sen Düzenin, kırarsın. Gene döndüren. Senin evde çocuk var falan filan. Dedi. Doğru, o da haklı Ege. O da haklı. Ne yapacaksın çocuğun önüne ödülleri yiyip yığıp... Gerçi o kadar ödülün var mı onu da bilmiyorum yani... Genin böyle Millet çocuğun önüne Lego sen plaketlerden bir şey yapmasını Ev yapacak kadar var. Bir Barbie'lere ev çıkacak kadar var. Ben ona zaten yeter dedim. En son bir kapı kalmıştı. Onda bir plaket aldık. Ondan sonra şeyler var. Ne onun adı? Ne böyle ne? bir çirkin el hareketiyle. flamam mı denir o Küçük bayraklar oluyor ya. Ha. Katılımcılara falan bir Onlardan daldım. Da onlardan daldım. Da o da evin böyle tepesinde bir bayrak olarak var. Ne kadar Her şeyi var yani evin. Hayırlı olsun öncelikle ödülünüz ya da tırnak içinde ödülümüz mü demeliydim belki de. Ee, hafta sonu biliyorsunuz erevizyon vardı. Oradan başlayalım yoksa. Ne, hiç haberim yok benim erevizyonda ne olup bittiğinden ve çok da ilgilenmiyorum. Sonuçta kadınların öpüştüğü bir şey. Evet yani. Yani kadının kadına öpüşmeleri olduğu ilk şey. yayınlanmadı. Ya iyi ki valla hakikaten yok da. yayınlanmadı. Hepimiz çünkü çıldıracaktık. Ne yapacağımızı şaşıracaktık. Ki sen de çocuk sahibisin biliyorsun yani. Kertemiz Nasıl bir ahlakla pırıl pırıl bir ülke olarak devam ediyoruz hayatımıza. Yani kaldığımız yerden üstelik Hı -hı. de yer. Kaldığımız... Diğer erevizyona katılan bütün ülkelerde çürüme başladı cumartesi Ne çürük koktu. Koktu ben sana söyleyeyim. O yürüme zaten pazar günü iyice açıkta bırakmışlar. Bugün leş gibi kokuyor. Ee, Türkiye'nin de katılmadığı ve televizyondan da vermediği ee, Oktay Bey. Mutfağı. Oktay Bey ne abi mutfağa gider ne misiniz? Be. Ha kul kulaklık arıyor. Kulaklık arıyor. Yok mu orada bir kulaklık? Ver değişelim. Ben burada bu şey diye şey yaptım. Çocuk doğru. O da haklı. Orada var işte kulaklık. Var. Onlarla idare etcen artık Oktay. Yapacak bir şey yok. Ha. Her şey. Her şeyi var stüdyoda. Ödülü de getirmiş, görmemiş. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. <gülüyor> Günaydın. Oh, Günaydın. Oh. Ödül getirmişsin. Tıkır, bir iki tıkır şey söyleyeceğim Çıkacağım abi ben bir iki şey söyleyeceğim. Siz bitirin söyleyeceğinizi. Yok abi biz Eurovizyon'a bile geçmiştik hiç yani. hiç konuşmak bile istemiyoruz artık. Yani. Valla nerede o eski televizyon günleri değil mi? Ee, değil mi çocuklar? Ee, teşekkür ettiniz mi ödül için? Ödül için teşekkür ettik. Teşekkür ettik. Bana teşekkür etmez mi şimdi geri radyo getiren sensin, evet. Bir gündür taşıyorsun Oktay falan filan diye Vallahi teşekkür ederiz. Valla hakikaten mi? şey gibi kıymetliğimiz gibi güzel, e, onu en güzel şekilde en evinin en nadide köşesinde saklayarak bugün radyomuza getirmen bizim için bir jest oldu. Yok arabada durdu ya. Çıkarmadım. Bagaj, bagajdan çıkmadı yani. Evet. Oktay'ın öyle bir şeyi vardır. Şimdi en... bir gün evde tuttu. Didem dönüyor ya bugün. Evet. Kaldır bu yayını diyecek. O yüzden Bilmiyorum. laf yemeden hemen radyoya getirir. Adamın Ozan... radyocu olduğuna dair herhangi bir ibare yok evinde. Özel yok. köşemiz var ya. Nasıl nasıl diyorsun? Yayın Niye koyuyorsun diyor. sen öyle yaparlım. Ödül, ödül köşesi. Ödül köşesi i̇ki var tane, ya. İki tane şey var Hepsini burada. Oktay mı alıyor eve? Radyonun evet. müzesine kaldırmıyor muyuz? O sen ne radyodun müzesi mi kaldı? Orada bir büfe yaptılar ya sırf bunun için. E tamam Oktay son dönemde. Hayır canım genel genelleri radyonun müzesine kaldırıyoruz. Ama Öselleri Sinelerde götürürüz. büfe yaptırıyormuşsun diye bir şey duyduk Oktay. E büfe işte bunu, bunu nasıl koyduk? açıklayacaksın? İşte bu, bir bunu koydum abi. Bir gecelik. Ondan sonra. Bir de daha önce bir almıştık ya isme bir onu koydum, bir de sertifika yüzme sertifikam vardı benim, onu koymuştum. Bir şeyi i̇yi de al o zaman. Programla ilgisi yok onun yani. Ama sıradan gelen üç tane bağlamamız var ya, onu da al istersen. <gülüyor> Onlar vallahi en güzel ödüllerden birisi. Onlar da duruyor ya. Valla radyonun müzesinde desek inanır mısın? <gülüyor> o fitrinin yerde mi duruyor? <gülüyor> He, komiklik diye getirmiştik, koymuşlar. <gülüyor> İlk başlarda şey müze boş diye biraz, o dönem her şeyi koyuyorlar. Onda ismimiz yazmıyor, değil mi haliyle? Ha, vallahi Valla inşallah yazmıyordur ya, çünkü. <gülüyor> Kemençe şeklinde mi? Ne şeklinde olduğunu bilmiyorum. Kemençen bağlama mı? Kemençe Dikturan bağlama ya. Dikturan bağlama. Niye Masra'dan niye bağlama gelsin? Kemençedir o. Bence bağlama değildir o oktay. Kemençedir ya. Bağlama o kadar niyetür ki olan... ne olduğu anlaşılmıyor. Yani. <gülüyor> Üç tane miydi ondan? Üç tane canım. Nasıl oktay, anladın? Biraz geç kaldın çünkü herhalde e, ödül töreninden sonra hafta partiye mi gittin sen? Afırdı partiye gittim e, bir bekar yaşamı <gülüyor> biliyorsunuz bugünlerde ben de e, mevzubaiste. Ondan sonra bir parti oldu. Senle otoparktan hani hadi yarın görüşürüz falan dedik ya. Evet beni eve sırada, yollayıp sen döndün mü? Tam o sırada telefon geldi. Nereye gidiyorsunuz? Bizim dedim yetişmemiz gereken bir yer var. Burada dedi zaten parti. Başka bir yere gitmenize gerek yok dedi. Hadi ya. Ha, ondan sonra bayağı Daha, bir, bir eğlendik. Yani. ben. Çok eğlendik da çok selamları var. Ay çok çok teşekkür ediyorum. Sen de çok selam söyleseydin. <gülüyor> Söyledim Eurovision ben. Eurovision'u nereden izlediniz siz? Ben yani biz izle izleyemedik tabii ülkemizde. Malmöde. Malmöde izlersen en güzel lazım. dalından izlemesi lazım Malmöde. Ben şöyle bir baktım kanallara hiçbir kanalda da yoktu. Kim birinci olmuş? Vallahi Danimarka birinci oldu. Danimarka mı? Evet, e, herhalde o da ilk kez mi oldu? E, 100 milyon kişinin izlediği yarışma giderek de düşmeye devam ediyor. Only Teardrops şarkısıyla Danimarka'yı temsil eden. Aa çok e Arayı, the Frost. 281 puanlı birinci olurken ikinciliği kim aldı? Azerbaycan. Kim aldı? Aa, Azerbaycan aldı doğru cevap Oktay. Yani Azerbaycan birinci oldu diye okudum. Yok, Demek o, ki o puanlar verilirken. Kalplerde birinci oldu. Twitter'da gördüğüm şey. Evet, kalplerde birinci. Azerbaycanlı Farid e, Mamadov'un Hold Me adlı şarkısıyla. Yalnız herkesin yüzü bir karışmış. Türkiye protesto etti ya. Kimsenin yani, tadı yoktu abi evet. Kimsenin tadı yoktu Türkiye protesto etti diye. Hatta bir ülke şey demiş yani galiba İngiltere sahneye çıkarken olsun canım Türkiye protesto etmiş katılmamış olabilir ama en azından Türk Türk izleyicilerin karşısına çıkacağız diye sahneye çıkarken yo televizyonda o, da yine bembeyaz suratla çıkalım O sen İngilizce zannediyorsun ki bunlar işte kuzey biraz bunların teni açık renkli falan alakası yok. Moralden. Tamamen moral maçları. Türkiye'den katılmak da şeydi ya. Yasaktı. akredite olmadı Türkiye'den kimse. O da galiba ya yasaktı tabii, ya tabii. da kontenjan yoktu. Yani Türkiye'den izleyen yok galiba. Vallahi bir tek herhalde bizim Hakan'ın kızı gitti. Evet ve onlar da hava, havaalanından hemen gözaltına alınmışlar. Evet, o tabii. da İtalya'dan akredite Zaten oldu. Zaten marjinal, marjinal bir gruba, marjinal bir grup diye ben öyle duymuştum yani evet, marjinal. marjinal bir. Herhalde. Marjinal bir grup izlemeye çalışıyor. O da marjinal. Yani üniversitede okuyor kesin marjinal abi Başka ne tür bir açıklama durduk yere bunlar tesadüf mü yani, yani Benim o erlizyon izleyenlerin de hepsi tek tek takip edilir inlerinde yakalanır çok güzel bu in lafını kullanmak için nasıl yanıp tutuşuyordu bir saattir inlerinde böyle enstrümanlarını çalıyorlarmış <gülüyor> enstrüman <da> dedik <gülüyor> televizyonda izlerken tık diye akustik vallahi ee, güzel ee, işte yine öpüşmeler ee, Finlandiya basınında ee... Ne olmuş yine Johnny Logan mı gelmiş öpüşmeler? Yok canım Johnny Logan Öpüş gelmedi de öpüşme kokuşmalı. Orada bir erkek dansçılar bir birbiriyle öpüştü. Bir ee, işte İşte o yüzden bak ne kadar doğru Finlandiya bir karar almış. O yüzden yayınlanmadı herhalde değil mi? Bu tip öpüşmeler olacağını bildikleri. Pırıl pırıl ülke ya. Pırıl pırıl ülke olarak. Onlar orada ahlaksızlık işleştirsinler. Ah, Biz burada diyor, ne güzel burada. oturduk. Televizyonda Survivor izledik. Vallahi çok, değil mi? Durup, yani. Yok, Türkan bozacaktık. Kim elendi Survivor'da? Madem seyrettin. Tamam o neydi? Uyumuşsun. Hiç, hiç seyretmedim ki ben Survivor. I. Biri elendi mi? Ben Survivor'ı izliyorum. Ha bira şey yapıyorlar ya. O direktten atlıyor, bilmem neden atıyor. Bazen açtığımda ben onun yani ne yapayım orada direktten atlayan adamı. Böyle bir şey olsa birbirlerine laf sokmalar falan ya e Ondan sonra sen esas kız. laf Ne zaman? Laf Sonunda sokmalı. mı? E canım onlar bitiyor. Ondan sonra laf sokuşlar Uzun bölümü. uzun laf sokuş bölümü var mı? Uzun uzun laf e ben o zaman denk getiremiyorum demek. Ben sen de hiç... duygudan bir habersin mesela yani. Ya bir de ya, dayanmak falan ama... sabretmek lazım galiba Survivor Sabir. izlemek için. Bir... Baya bir emek artıracaksın ama emeğinin karşılığını alıyorsun. 2-3 hafta önce bir oyun seyredeyim dedim. Oyun neye göre bitiyor, oyun neye, neye göre, göre başlıyor onu anlayamadım ki. Sonra sıkıldım kanalı çevirdim. Sonra böyle yarım saat sonra falan tekrar o bölgeden geçerken o kanal bölgesine tekrar aynı oyunu devam ettiriyorlardı. Evet çok uzun sürüyor oyunlar ya. Ya Onlar da, da hiçbir içinde... eğlencesi yok maalesef. maalesef. Evet. <gülüyor> biraz öyle. Bunu ben yazacağım. Yazılı olarak ileteceğim. Kim hediye sorun? Kim Acun medyayı herhalde. Acun medya tabii ki. Bir sonraki programın eğer eğlenceli olmasını istiyorlarsa bizi almaları şart. Şart hoş noktasına getir. O zaman isterseniz yeni bir saatli coşkuyla kutlayalım. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk afi insanlar günaydın hepinizde. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Espriler, şakalar yeni bir saatin başında da sizlerle. Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş günaydın. bulduk. Günaydın. günaydın. Gazetelerini de aldı. Şimdi keyfi yerinde. E... Keyfi yerinde. Fahir de el, elini çırptı. İyice keyfim yerine geldi. Şimdi mi? yayın olsun. Buyurun. Hadi Bana bakalım. Şimdi yayın olsun. Bugün gazetelerde Başbakan Erdoğan'ın e, gözünde gözlükleriyle hangi gözlükleriyle Google gözlükleriyle A -a. fotoğrafı var e, hemen hemen hepsinde Google gözlüğü takılmış e, Google'ın da biliyorsunuz Silikon Vadisi'ne gitti e, Başbakan Erdoğan evet. Amerika seyahatinde nerelere gidebiliriz Silikon Vadisi'ne gidebiliriz efendim dediler götürdüler e, Google'ı da ziyaret etti Google'ın sürücüsüz aracına binen Google gözlüğünü test eden Erdoğan ee, bilişim Google'ın kantininden tost ya. <gülüyor> Valla acıkar insan orada. Tostu kantini abi. de güzel benim bildiğim kadarıyla. Üstelik salçalı kaşarlı bir tostu var. O, çok özel bir şey. ekmeği güzel. yapıyorlar. Salçayı ne bilsinler de çok güzelmiş <gülüyor> içi. Bilişim teknolojisinde neler oluyor, yeni gelişmeler neler bunları yerinde görelim istedik. Çünkü bizim de benzeri bir projeyi İstanbul'da gerçekleştirme hedefimiz var dedi. Böyle deyince bir dakika ya, bir dakika Google'ım kuruyorsunuz ne oluyor falan diye böyle herkes paniğe kapılmış yani. Benzeri proje dedi Neymiş ben onu... Valla ben de Herkes Herkese birbirine bakmış böyle. Şey kanal projesi var o mu? Çılgın proje. Ortadan iki... Hayırlısı. Yok abi yani sonuçta bizim de böyle bir projemiz var deyince araç mı dedi acaba Google'u <gülüyor> ne yapacağız abi falan diye. Araba olabilir yerli araba. Şimdi onlar düşün. Araba. O mu? Yok abi Vallahi bilmiyorum herkes öyle. şu anda. Gözlük mü acaba ya? Gözlük mü Ola olabilir. Ama gözlük için. Güneş gözlüğü tipi düşünüyoruz biz demiş. Yani Google gözlüğü varsa önce bir Google tipi bir şey kuracaksın ki onun adı onun gözlüğünü yani yapacaksın. Google gözlüğünde de yani takanlar deneyenler çok da memnun kalmamış. Tak, takanlara gelenlere teşekkürler. Teşekkürler de yani <gülüyor> memnun kalmamışlar öyle. Hadi ya. Tabii tabii yani Erdoğan ne demiş bilmiyorum başbakan ne demiş bilmiyorum şeyle ilgili gözlükle ilgili ama Bundan önce deneyen ee, o ne denir denek grubu da değil de ne denir ona Önlüler o kısır, Test kısıtlı grubu. grup. Test grubu şey yapmış bu muymuş ya olmamış mı falan demişler yani Peki sadece başbakan mı takmış gözlüğü? Yok heyetteki hey diğerlerine de elden elden Hemen takabilir miyim? Hey 50 kişi diye nasıl o kadar gözlük olmayabilir Google? Bir de herkesin kafası o. bir değil ya yani kimisinde güzel duruyor, kimisinde şey esnetmiş duruyor. Esnetmiş ya bu esnetmiş falan diye düşünmüş olabilirler bazıları. Vallahi olabilir şimdi herkes. Şimdi onlar düşünsün. Top top bizden çıktı. Top yani. bizden çıktı evet. Biz başlıyoruz. Yani benzer bir bakalım. çalışmaya. Vallahi şey bazı şey, acaba Silikon Vadisi gibi bir şey mi kuracaklar? Vallahi bilemiyoruz. Kesin Google kuracaklar. Valla telaş içinde herkes birbirine bakıyor. Site olarak da bu site erişim mahkeme kararı ile engellenmiştir yazısını göstermiş. Abi. Başka hiçbir ülkede yapamadıklarımızı biz ülkede yapıyoruz. o mu acaba proje? O da olabilir. Bakın değil herhangi bir adres yazın demiş tak diye çıkarmış oradan. Bütün Google böyle bak nasıl erişimi nasıl engelliyorsunuz Google gözlükle bakmışlar hala şey. Hala, onunla bile erişemiyorsak demişler yanarız ki hem de nasıl. Valla e, heyecanla beklesinler ya. Hollanda ekonomisinin görünmeyen lokomotifi olan ne e, tüketim olabilir? Takunya. Penir, penir. Takunya. Penir. İkisi de doğru. Takunya ve penir. İkisini bir tek potuda eritin. Valla. Ortaya ne çıkar? O... Ee... Sakal mı? Şey mi? Ne derler? Ne olabilir? Değirmen mi? Yok Değirmen. o kadar eliyle Değirmen koluyla değil. bir şey yapıyor da hiç de beceremediği için bence... şu anda anlaşılmıyor. Abi ya. beraber aynı, şey Bence falan. aynı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Valla esrar tüketimi yerel Aa. belediyelerin ilgisini çekiyormuş. Ee, bize bırakın demişler. Belediyeler talip... Belediyeler ne, ruhsat mı verecekler? Valla... Uyuşturucu sattınız yok o işten. Ruhsatsız uyuşturucu sattınız. 14 için. belediye biri olmuş... 14 belediye 1 olmuş. Bir adam edememmiş. <gülüyor> Yürümüşler. Ee, yasal olarak e, üretimi biz yaparız demişler. Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuşlar. Çünkü demişler bu Avrupa çok müptezel demişler ya. Bunların herkes müptelası geliyor. Tilburg, Venyo. Bunlar hep... Hep bunlar Hollanda <gülüyor> Hep belediyeleri. Hep belediyesi, Hollanda belediyesi ve e, talepkar belediyeler bunlar. Biz yaparız demişler. Büyük ya. Tim Timburk belediyesi. Gayet de güzel yaparız demişler. Yasadışı kenevir ekimi Hollanda'nın en büyük sorunu şu anda biliyorsunuz. Evet yani bunun kontrollü olursa çünkü adam bazen bu hiç kafa yapmaz diyor. Kazıklanmış olmuyor mu şimdi evet. şey olarak? Ne? Yani bu tüketici adam, olarak mı? Bu uyuşturucu müptelası da olsa evet. bir tüketici ve Tabii. bazı hakları olması lazım. Aynen Zaten doğru. yani alıyor, parasını veriyor ama... E, istediği etkiyi yaratmayan bir şeyde şikayetçi alır. de olamıyor çünkü nereye gidecek? yollarla almış. E ama da bir belediye olsa gidersin belediyeye bir ya da işte il hakem heyeti mi oluyor ne oluyor orada? Tabii il hakem heyeti olur. Ya da kaymakamlık mı ne oraya? İlçe yani. hakem heyetleri de var faal, il hakem heyeti de var. <gülüyor> yani ilçe hakem heyeti olduğuna inanıyorsun da <gülüyor> niye bunu? Eindhoven valili kona <gülüyor> konağının hemen arkasında bir şey varmış. heyetler var. İhtiyar heyeti varmış orada. Ne haber moruk diye herkes takılıyormuş. <gülüyor> Valla resmi olarak 14 belediye bir araya gelmiş. Dediğim gibi biz bunu çok güzel yaparız demişler. Konular bak ülkede ülkeye nasıl değişiklik Ülkemizin kafası çok güzel olacak. Hayır zaten ülkemizin kafası çok güzel demişler. Yani Ama o rakam. kafası atıyor yani böyle kötü ürünler yüzünden. Rakamlarla açıklanmış. Çünkü Zaten aslında Hollanda'nın adı da biliyorsunuz şey oluyor yani oraya binlerce on binlerce milyonlarca diyeyim artık turist Tabii gidiyor. Doğru. Ee, ne oluyor? Tabii turistik bu, bir mi? değer aynı zamanda ee, bu turistik değeri de kötü kullanıyorlar yani Maalesef. 265 ton civarında sonuçta bir üretim var Hollanda'nın ülkeyi imajı önemli nokta yıllık yıllık mı 265 ton 265 ton mu hiçbir Hı -hı. şey değilmiş be. Bizde öyle yakalansa mi? çünkü adam şeyden yani Ben onu ben kendim diye. için alıyorum diye Bir baskında o kadar yakalanıyor bizde Bir baskında o kadar yakalanıyor da bizim ülkemiz bereketli Yani mesela Tabii, bir, yerde toprağı. bir yerde yakalanıyor mesela 30 kilo Ondan sonra başka bir yere gelirken Geçenlerde oldu ya öyle Başka bir yerde o aracın e, bir şekilde arıza yaptığı Ortaya çıktı Ondan sonra tekrar bir saydılar 40 kilo olmuş yani 30 kiloyken aracın Araçta içinde sayımdan farklı bir şey bulunuyor. 10 kilo daha eklenmiş. Hey da. yavrum daha arabanın içinde ya düşün. Aslında yani Türkiye'nin de bu sürece daha iyi olması lazım gibi geliyor bana. Yani Okey 100... süreç dedin. Ben konuşmak süreç istemiyorum. Süreç <gülüyor> istemiyorum lütfen. <gülüyor> süreç dedin evet. 265 ton varsa demiş. Belediyeler yapsın demiş. Kaçak. Kaçağa hayır demiş. Bizim e Orada ortak... milli otumuz kekik falan diye tartışma şeyi yok mu? Hollanda'da, Hollanda'da <gülüyor> mı? Hollanda'da. Evet ya onların bir, o, bir tek o bula bula bunu mu buldular? Lale oğlum? var ya onlardan. O da bizden gitme be. Çiçek olarak <gülüyor> ot olarak bir şey yok herhalde. Tüketime yönelik Herhalde düşündüm. nane yine şeydir yani. Çünkü Masam. Hollanda'da öyle derler zaten. Hollanda atasözü var. Nane kokusu ana kokusudur diye. O da bizden gitme ben sana söyleyeyim. Yapma ya ben de onu düşündüm Tabii de abi. bir yerde söylendi bu diye demek bizde söylendi. Bizde biz söylenecek her şeyi söylemişiz ya. Ülke Sözün olarak. bittiği yere gelme noktasındayız vallahi bana, yakındı. Bana da öyle geldi. O zaman şu kısacık şarkı dinlemeye devam edelim. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Turtles'dan bir klasik dinledik modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler devam ediyoruz etmesini ama nasıl tek başıma ben nereye kadar devam edebilirim? Hadi tamam bir espri yaptın iki espri yaptın ama bir noktadan sonra insan diyor ki artık biraz da yorum yapmak lazım. Haberler hakkında efendim değerlendirmelerde bulunmak lazım. Yok, yok. Kimse yok üstünde. Geldik, Herkes geldik. kendine kadar kahvesini alıp geliyor. Ya. Vallahi ne kadar güzel. İçeride yaptı Fahir. Nasıl espriler, şakalar yaptı. Ne güzel. Afiyet Doğal olsun kahvelerinizi ya. alıp gelmişsiniz. Ya Gözümüz ya. yok. Buyurun için. Afiyet olsun. Şimdi biliyorsunuz sıcak hava... E... Etkisini göstermeye etkisini başladı. Etkisini gösterdi. Akşam gazetesi elimde şu anda... Ee, bu Mayıs ayının bu kadar güzel sıcak geçmesi gazeteye nasıl yansımış olabilir? Mayış. Aynen. Mayış. Mayıştık. Tüm yurt mayıştık diye. <gülüyor> Başlıyor Gerçekten mi? Valla tüm yurt mayıştık. Benim artık akşam gazetesinden hisse almam lazım. Orada çalışma değil de. Bence direkt nasıl, senin... Kimle konuşacağız onu? Kim? Benle konuş. Bence. Senle konuşayım ben. Çünkü bana. ben tahmin Çünkü tahmin ulaşabileceğim sen varsın. Ya. <gülüyor> tahmin ediyordum ben öyle bir şey diyeceğini. Valla yani bu hafta özellikle özellikle demişler bu hafta hakikaten baya sıcak olacak bayağı yani. sıcak olacak bunaltıcı seviyelere kadar çıkacak falan öyle. Hava durumun sorun var mı ya? Ben hiç sıcak olmayacak baya bayağı, bayağı bir sıcak olacak <gülüyor> bugün baya sıcak olacak baya bir terleyeceğiz gibi gözüküyor yani bunun. en sevdiğim şey bunaltıcı sıcaklar hakikaten çok severim. Ney Afrika üzerinden gelen mi? Yani bunaltıcı sıcak olsun nereden gelirse gelsin. Ben de toz bulutunu çok sevdim. <gülüyor> bir toz bulutu bir de böyle hafif yağan yağmış. Dondurucu soğuklar mı? Bunaltıcı sıcaklar mı? Yok ben yani dondurucu soğuk değil de o don tehlikesi olduğu ara sıcak var ya. Geceleri. Bu o, o işte. Beni... Da ayrıdır bu bana. arada don demiş ki yani beni radyonun kapısında bugün neredeyse donla saatlerce bekletmenizde de aşk olsun diyorum. Valla evinden neredeyse beyaz donla çıkıp gelen bana başka aşk... türlü bekletmek isterdik. Yani... Mesela bir lacivert takım elbise olsaydı şey diyecektin ne güzel yayınıyor. Takım dışarıda bekledim. Yani evet o da bir ayrı bir şey olacaktı. Ama... Senin bugün Don'la beklemen de iki kişi sorumlu Fahir. Bir. Bir tanesi Don'u giyip gelen kişi. İki. İkincisi zamanında anahtarını kaybeden kişi. O da dünyanın bütün adamları olduğuna göre otomatikman sen de toplanıyorsun. Vallahi hepsini. Valla ben haklıca gene haksız duruma düştüm ya. Hakikaten ya. Yok Yo, bence hep haksızmışsın. <gülüyor> sen ben hep var, Şu şortlar ne kadar şık adamsın şu spor kıyafetlerine özen mi göstermiyorsun? Nesin ya? Nasıl, Yo, yani? nasıl ya? Bu, kadar nasıl ya Ne kadar özenli bilmiyorum. Ben şöyle şortu uzaktan gördüm. Yani değil de tulumbacı gibi falan bir şey. Böyle bir dar dar böyle ufak olan şortlar giysen vücudum ortaya çıkaran seni <gülüyor> seyretsek böyle böyle bol bol şeylerçi olmadı. Vallahi. Keşke ben... ben biraz daha geç kelseydim ya. Sen de biraz <gülüyor> daha güzel giyinseydin. Adam seyretsek falan diyor. Çünkü hikayetancıcı da burada triltiril giren kadınlar <gülüyor> falan demişti hatırlıyorsa. Mayıs ayı diye adam Vallahi deliriyor böyle, yani. Ne? Farkında mı sıfa? Bunun, bunun beyni bir şey oldu buna ya. Vallahi bir şey oldu ya. Hiç ben, ben... yakıştıramıyorum. Ne, ne yalan söyleyeyim. Vallahi yakıştıramıyorum. Hayvan devrimi projesi tamamlandı. Haydev. Ee, Hayde İçinde 45 fare ve 15 semender Ve bazı bitkilerin olduğu Semender dediğin bu yemez mi ya fareyi Kesin bir hayvan diyebiliyorum ben semenderi Gelinceki herhalde de semenderle şey Semender fare. dediğin şey canım Su semenderi var ya bele bele bele bele. Yani e, tamam. ikisinden biri birbirini yemesi lazım Doğru söylüyor Oktay ya Semender öyle çok Belki Semender de... deyince böyle kalender bir hayvan zannediyorsun Ama o yer yani Valla yer ortama göndermiş bu hayvanları Rus Rusya. Ya arkadaşlar bunlar da hakikaten neyi ne yapacağını şaşırıyor ya. Bulduk 3 5 hayvanı roket basıyordu yakıtımı bedava bunun şey gönderiyor. Ya bir de o fareler yemez mi ya o kabloları mabloları? Kabloları Doğru, bir, o da ka var. Kablo dikkat kablo kablo kablo demiş. Cerdeon var falan demiş burada. <gülüyor> Uzaydaki bir aylık görevin ardından dün dünyaya görmüş, dönmüş bu ekip. Nasıl? Evet, Ekibi tek dediğim, kişi olarak dönmüşlar. 35 fare, 15 semender ve bazı bitkiler. Kayıpsız mı? Sıfır hatayla mı? Daha Z raporu açıklanmamış. Yani ne olduğu belli değil. Amaç ne hocam? Ne yaptılar bunların Bazıları ölmüş tabi Öler demiş. Giderken de dedim ben. Öler bunların bazıları demiş. Yazık. Rus, Rus ya valla yani o iyi. kadar masraf yapıyorlar yemin ediyorum bize de biraz da yani sonuçta 45 fare bilmem ne kadar semenler bitkinin kaplayacağı yer kadar yer kaplıyoruz koysunlar ben giderim yemin evet, ediyorum. Evet iki yani. kişi de ondan zaten bütün projenin parası çıkar iki tane 5 üç beş alırız şey yaparız gideriz geliriz kaç dakika sürdü ne? ne kadar şimdi bazı hayvanlar ölmüş Bu bir ay ya bir aya bir ay hayaller işini gücünü ne olacak ya neleri nelere vakit ayırmıyoruz bir ya. noktadan sonra ıspanak <gülüyor> <gülüyor> yatağında semenler. Zaten uzaya gitmişken bir ay kalacaksın abi. Çünkü tabi canım daha önce tadını çıkarırsın ya. Safer yani. uzun ücrettek falan filan derken bir ay bir ay kalacaksın tam bu bir aylık e, şey tamamlanmış ne denir buna seyahat dedenmez de deney mi denir? Kapsüle koyu göndermişler. İşte şey yolculuk. Şey yolculuk. Fareler de maymuna dönmüştür yani. Fareler maymun Fare dönmüş. olarak çıktık, maymun olarak döndük. Ayda gene yer çekimi. Şimdi tam ayarlıyorsun kendini yer çekimine göre, öğreniyorsun bazı şeyleri. O mesela şeye giriyor, tekerleğin içine döndürecek. E bana her yer tekerlek diye düşünmez mi fare? Havada döner kendi kendine döner. Bana her yer tekerlek diyen var var mı zaten öyle? Hop, tekrar dünyaya döndü, üstüne bir ağırlık çöküyor. Ne ortaya çıkmış? Ne? İlk kez hayvanlar uzayda bu kadar uzun süre kendi başlarına kalabildiler. Demek ki evde de bırakabiliriz demek ki bunları. <gülüyor> Evden çıkarken çünkü semenleri kime bırakacağız diye düşünüyoruz. Demek ki yazlığa giderken veya uzay yazlığında. Rus kendi ve... başlarına çaresine kendi... bakıyorlar. Valla öyle biz böyle şey yapıyoruz Abi, ama. Abi çok... yerine C gönderse ya, yani, yani şimdi ben de... Onları... Gelincik mi? Yok. Gelincik talan eder. Hayır gelincik olmaz. Gelincik kapsülü de patlatır. <gülüyor> Hayvanlara da şey yapar. Olmaz gelincik. Tamam gelincik kabloları yani. Gelincik oraya... ilanın, ilanın en büyük düşmanıdır. <gülüyor> Doğru. Gelinlikle ilgili bildiğimiz bilgiler. İsmi ne kadar aslında güzel bir hayvan. Evet, çamaşırları da atır bir de gelincik. Ben bir de onu biliyorum gelincik hakkında. Oktay şey gelincik dosyası faşır faşır dökülüyor gelincik yani. Dosyası... En çektiğim bir gelincik belgesini izlemek isterim. Sevgili stajyer. <gülüyor> Şimdi gördüğünüz gibi Afrika'da salınan bu çamaşırların <gülüyor> ömrü çalıları gösteriyor harekette. Sonra dağılmış çamaşırlar. Abi gelincik olsun kendim açtım. Buyur Faiz, sen bir şey söylüyordun arada. Valla gelincik demeyeceğim. <gülüyor> ya gelincik demeyeceğim. Hani madem böyle kendi kendine yeten hayvan diye şey yapıyorlar. Bir, ne bileyim bir pet shop'tan, pet shop'tan demeyelim de. Hani ev hayvanları dediğimiz evcil hayvanlardan bari bir şey yapsalardı da o da bize bir... Bunlar demek ha. mesela kediyi bırakamıyorsun, kedi oteline bırakıyorsun. Ya Bunlar da zaten bırak ekonomik bağımsızlığını kazanmış hayvanlar diyorsun. Yani evet Tarelerle onlardan şey yaparsa mi? hiç olmazsa bize bir faydası olur. Şimdi kimse de bu semenderi benim besleyen arkadaşlarım yok. Eminim ki sizin de su semenderi besleyen arkadaşlarınız yoktur. Çok var benim. benim Bilakis iki, çok şu var. Şu anda çürüttü. <gülüyor> benim iki tane. Projemi <gülüyor> çürüttü adam var ya dakikasında çürüttü yani. Benim pek çok arkadaşım semender besliyor. Sen de semenderle ilgili bir cümle kur Su semenderi Pazardan Lendir. semender aldım hariç. Benim benim konum gelinci bahir. <gülüyor> Benim gelinci şey var. En çok senin Ru bu halini seviyorum. Rus yani. medyası çok gururlu şu anda. Yani siz öyle diyorsunuz ama. Rus medyası bana bir anlam. Mesela Rus, ma Rus mafyası deyince bana bir anlam ifade ediyor. Doğru. Rus medyası diye bir şey deyince gözümde canlanan herhangi bir şey yok yani. Gazete bile aklımıza gelmiyor. İ Izvestiya diye bir gazete var İzvestiya mesela. Izvestiya dediğin şu Bilmiyorum. anda netleşti. Mesela geldi mi gözünün önüne? Sağ ol, Oktay. Sağol. Rusya Ruslarındır diye şey var mesela. <Gülüyor> Başlıyor. Sloganı. Hiç, hiçbir ülke yapamadı diyerek şey yapmış e, Övmüş e, Neyi projeyi... yapamadı yani uzaya fare göndermeyi fare, döndürmeyi mi Göndürmeyi mi Yaşatmayı değil. mı Bir ay böyle bir e, kapsülde e, Hayvanları koyarak gönderip e, tabii Ne kadar sonra... kurulansalar yeridir yani. Dünyada zaten uzay projesi yapan 3-4 tane ülke var biz şimdi burada alay ediyoruz ama hadi yolla birini uzayın. Hadi tırtıl yolla alay ya deseler. Alay ediyoruz, Niye alay edelim ya? Hayır sadece Biz yani. Biz sadece kıskançlıkla yani diyeceğimizi şaşırdık. 45 fare yerine 15 fare gönderseniz daha iyi değil miydi? Yani ama onun onlar yerine da şey düşünüyorlar. bir tane de gelinci koysanız mesela hoş olmaz mıydı? Zayiat şey yap tamam sen çeşitliği Hayvan kutsamadın. çeşitliliğini arttır yani sen niye? İşte herkes Oktay Demirci gibi düşünemiyor. Rus gibi düşünmek diye bir şey var. Doğru. Rus doğru. gibi düşünüyorlar. Ev gibi, düşün Ev gibi ve düşünmek, Rus gibi düşünmek gibi düşünüyorlar. ve Rus gibi düşünüyorlar. Rus gibi ha. Ee, o zaman sizi ben de İngiltere'ye götüreyim de İngiltere'de e, pop art sanatının önde gelen e, isimlerinden R R Roy Bey'i e, duydunuz mu daha önce pop Roy art, Bey art deyince Yok Roy. Varsa yoksa Banski Banski Banski. <gülüyor> Roy da pop art konusunda demiş ki ben tek geçiyoruz herkesin o konuda mutabıklar. Hmm. E, eserlerini... E, ne üstüne yapıyor? Bugüne kadar tuval olarak Ç. Duvarlar. Olsun. Duvarlar. yani ka Kaporkaları falan ta filan. Tahtalar. Sunta ya mı? İnsan bedeni de kullanıldı ama hmm. bu e, insan bedeninin belli bölgesi üzerine e, şey yapıyorlar. Bunlar kahvede otururken. Sırt. Yok sırt. En geniş tuval insan da oradasın. En geniş tuval <gülüyor> olacak diye bir kaydı yok canım. Daha geniş bölgeler de var. Ben Avuç sana... içi mi Fahir? Avuç içi dedi. Eli büyük bir ya işte pop art Kadının Eli büyük ferhat, oktör, Güzel Biraz sanatçı gibi düşün Pop art sanatçısısın Omuz başı kahvede, kahvede arkadaşlarına oturmuşsunuz Tamam Konuşuyorsun sohbet diyelim tamam. Sanatsal sohbet Tamam Konusunda böyle bir şeyiniz var Lan nereye yapsak her yeri bitirdik falan diye Ben böyle konuşuyorum Evet Ulan biz ne yapıyoruz diyoruz mesela ne yapıyoruz? Ne biz yapıyoruz sana yani? sanat mü? Yani. Diyor ki ulan biz pop art yapıyoruz. Bir de tabii bir kahvede oldu. Ulan ulan olunlu sanatçılar olunlu kahvesinde orada diyor abi tuvaller şey. Oğlum biz pop artçıyız bize koymaz. mı? Ne içiyoruz biz bu arada, Oğlum ben abi. pop artçıyım biz mi? Çay kaçak çay. Çay mı içiyoruz oralet gibi bir şey mi içiyoruz? Oktay sen, Masaya sen, çaylar oraletler sen, gidip gidip. Sen şey, iki çayı içiyorsun ama ben, şey ben yani. Ben sarı istemişim. Sen sarı ama oraya. sana kivi çayı gelmiş. Tarçın da isteyebilir miyim ben sonra tarçın? Bu, bu kuşburnu ben de papatya çayı istemişim. Manyakmışım çünkü. Kim kuşburnu içeri, Kim? Ben. Bu. <gülüyor> Ay ağzı burur o. Ha? Ben çay şey istemişim daha, yanlışlıkla daha, kuş. kuşburnu gelmiş. Abi tamam bırak çok... demişim içmişim. Ya yani ne olacak sonuçta sabahdan akşama kadar oradayız. Bol şekerli bir sarı içiyormuş. <gülüyor> i̇çim kıyıldı valla şu anda içim kıyıldı. O bol şekerli <gülüyor> şey var ya. Neyse. Düzgün <gülüyor> abi ya. biz neciyiz ne, ne artçıyız biz popartçıyız hanginizin aklına geldi bunu nereye yapacağız diye popart popart popart popart, popart. Ne yapacağız yapacağız? Omuz başı olsun. Ben abi. diyorum ki büyük kartonlar alalım tamam diyorum. İnsan vücudu mu? Kartona yapalım. Ya, yani. ya yok diyorum ya yapıldı abi yapıldı. Yapıldı ya ne bizde fikir çok sen biraz yönlendir bizi. İnsan vücudu mu? Fark? İnsan vücudu abi insan vücudu. Omu, omuz buralar. Tamam abi. Omuz. yapalım abi Lan oğlum ne omuz başı onda e Artık samimi biz ya, tamam, birbirimize lanlı bulunluk o kadar samimiyiz yani. Şey mi boğaz mı? <gülüyor> Ense mi? Şu adem elmasının üstüne takılan diyor. Hayır oğlum diyorum popart. Bak aklınıza hiç gelmiyor. Ha. Doğru la biz diyor. diye. Poparkçı, basic doğru. instiktiniz olsun ya. Ev gibi düşünme diyor bize tamam, popartçı tamam. gibi düşünme. Şey mi? Şu, dirsek e, mi? Tam dirseğin iç tarafın böyle bükülen taraf. Yaklaşıyorsun mesela, aslında fena değil. Bir... Bu dirsek şey oluyor ya. İç tarafı. diye dövme mi yapıyoruz böyle dirseğe şey yapılıyor böyle değişik değişik katlayınca falan. Yeterli. Bunları <gülüyor> yaparken sevgili dinleyiciler şu anda Ege'nin o dirsek başlarını bura bura <gülüyor> o fazla et parçası var ya deri parçası et diyorum. Onu bura bura gözümün içine sokması beni son derece rahatsız etti. Havaya giriyorum ben de konuşmam. Aa tamam. Seçimden önce refah seçimden sonra refah partisi de Neresi öylesin. olabilir B Bilekten göstereyim. bir şey söyleyeceğim. Biz oturuyoruz ya kahvede. Hmm. Şey mi? Biz e altın mıyız? Short e mu giymişiz senin gibi böyle? Yoksa Herkes mesela biz yine pantolon. Ben Kadife pantolon giymişim Bak, sanatçı okay, olduğum için. Bak seninkini söylüyorum. <gülüyor> Yanları cepli bir tane short. Short mu? O zaman baldırımı gösteriyorum ben. Baldırım. Ben de senin kıllı baldırına bayılıyordum sanki. Kapat diyorum ben. Hayır yer olarak ya gösteriyorum dedim sen. Buraya yapalım ben abi. Ben Kadife pantolon giymişim sanatçı. O mu Fahir? Baldır. Sanatçı style. Baldır değil tamam sen onu giy Baldır. çok güzel. Ne de bot giymişim yaz sıcağında. <gülüyor> Ayakları pişik içinde. <gülüyor> Neresiymiş? Ben şey diyorum en sonunda da beyab bulmadı pop artçılar nereye resim yapabiliriz kabayetlere resim yapabiliriz 17 Aman. bin liradan da satabiliriz pop arte pop art satıyorsun oluyor. kabayete yaptığın resmi Fotoğrafını birlikte çektirdiğim fotoğrafları <gülüyor> satıyorsun <gülüyor> beyefendi de siz de gelecek salonun bir köşesinde eğilip duracak mı diyor etlerinle birlikte çektirdiğim fotoğraflar ne sahutun insan ya yani. e, şeyden satıyormuş ya <gülüyor> fotoğrafların tanesi fotoğrafları yani hep aynı kabayete mi yani mesela Pardon. yaptı sil Gel yani yaptığın fotoğraflar çekildi sil sil güzelce yıka gel bir tane daha yeni resim mi ki bildiğim kadarıyla oralarda da öyle şey muslukları da yok yani tarihlı musluk da yok <gülüyor> yani tek, tek sorun o zaten evet, yani, salancının yani... sıkıntısı bitmiyor zaten sıkıntı bitince salan da bitiyor demiş adam <gülüyor> dövme değil herhalde bu, değil dövme diye can gayet güzel şey bunların yani. tanesini de 3 sterlin'e satıyormuş biraz fakir işi 3 şey. sterlin bir tanesi vallahi yedi buçuk liradan satıyormuş e, su parasına yeter ancak Canım bir tane 3 tane satmıyor herhalde canım demek ki bunun meraklısı çok yani Hayır, sinirlendim Biz mi, meraklısı yüz, değiliz de Aynı cümlede 2-3 tane canımlı şey kurdu Yani herkes baya bir meraklısı El alem yani seviyor demek ki bu tür şeyleri Güzel fotoğraflar güzel E tabii maliyet yok abi Tabi doğru <gülüyor> ne olacak 3 tane. Bir maşapasıya bakıyor yani 5 tane resim, resim. Da, orada. Hem sohbet Şimdi düşün yani tuvalle resim yaparken tuvalin sesi yok Ağzı var dil yok ama adamla konuştuğunda uzun, uzun sokar. Asas değil mi acaba? Yani ben şey de dene bugün istersen <gülüyor> şeyle pilot kalemle <gülüyor> kendi kendime mi? Yani kendime ne yapmış ener işte. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bodan sabah Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler buyursunlar efendim. Powerball'lu biliyorsunuz Amerika'daki evet. piyango. Hmm. E, 21 yıllık tarihinin en büyük ikramiyesini e, önceki gün verdi. Kaba bir hesapla 590 milyon dolar. Bayağı bir kaba oldu ortaya. 590 milyon doları böyle yani, telaffuz etmek 590 milyon dolara ayıp. Yuvalayamamıştım koskoca Amerika'ya. De. 580 zaten 587 Milyon? Yani 13 milyon o kadar parayı alan adamı bir abi bir hafta beklesin biz sana bunu 600 verelim deseler adamda herhalde acelesi yoktur. Vallahi bilmiyorum Ege yani benim çünkü dakikan para falan diye düşünebilirsin 587 milyon dolar verseler. Zaten bir kişiye çıkmış. Yani o adama Kaç hemen... kişiye çıkacak zaten Powerball'un birkaç kişiye çıkma olasılığı var mı? Var, bölünme durumu da var tabii canım. Yani 587'yi 550'ye yuvarlasan da bu adam itiraz etmez herhalde. Herhalde doğru. 550 milyon dolar. Tamam doğru. ya tamam der. Tamam. Vergiler falan düşünce elinize net 500 geçiyor efendim. 500'den aşağı düşmesin de demiş adam. Ona göre hesabını psikolojik yapmış. Psikolojik sınır. Çok acil 500 milyon dolara ihtiyacım var. Yazık şimdi o adamın. Efendim bunu 50 senede mi vermemizi istersiniz yoksa size 300 milyon dolar olarak bir seferde mi verelim? Ee, Florida'da bir emekliymiş SGK emeklisi. <gülüyor> Yani ee, çok, ona çıkmış Çok derdi var o adamın şimdi yani Niye abi çok parası var ilk önce ben bu parayı niye 30 yıl önce kazanmadım diye bir kafızın dua Umarım orada vururken çok şiddetli vurmaz çünkü. Kafasını vurur. Evet Yani bir o var Belki Ondan gençtir sonra canım adamın kim olduğunu bilmiyoruz ne? ki Florida yaşlılar diyarı ya, ya Bizdeki şey yani. gibi yani neresi gibi bizdeki muadeli Datça gibi Datça gibi öyle düşün ondan sonra nereye harcayacağım dur bir dakika şimdi ne yapayım ben şimdi ev alayım desen ev, evde mi duracağım ben falan diye çok şey yani çok hesabı çok zor olur. dünyayı dolayı, dolaş dolaş nereye kadar oradan her gittiğim yerden bir şey alsam nereye koyacağım onları falan çok büyük sıkıntıları var ve bir danışmana ihtiyacı var ee, bulur elbette Amerikalı da bir danışman değil iyi bir İngilizcesi olan Anadolu mezunu bir Anadolu Türk danışmanı dedi. Anadolu lisesi yedek listeden girmiş özellikle <gülüyor> de birisine ihtiyacı var gibi geliyor bana buradan kendisine sevgilerimi sunuyorum bana da öyle geldi Satın bir... ihtiyacı var <gülüyor> çünkü en son dolandırılmıştı biliyorsunuz deren evet. saat aman diyoruz Sakın kimseciklere söz, söz vermeyin <gülüyor> Başka türlü aman diyemiyoruz çünkü biz <gülüyor> Ya da aman deyince devamında bunun gelmesi geek. Allah hayırlı uğurlu olsun. İsmi açıklanmayan ee, kahramanımıza. Ya ben artık böyle bunların hiç olduğunu zannetmiyorum ya. Yani böyle sanki da inanmıyorum. Vallahi mi? yani yemin ediyorum sanki böyle gazetedeki yalandan o konudan haber olsun diye. Yalandan haber 590 milyon. Ya e orada zaten fotoğraf dediği de böyle parayla bile fotoğraf değil. Evet. Bir yere bir 600 yazmışlar o kadar. Ben size 590 milyonlara mi? neler yapılabilir diye herhangi bir haber çıkmış Yok, mı herhangi bir Amerikan bazında? Kaç tane atalı olabilir? Kaç tane yerel gazetelerinde çıkmış da burada benim bu verdiğim haberin fotoğrafı şans topu kuponu dolduruyor adam. <gülüyor>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 Yok, yok Japon takımları aktif, falan aktif filan aktif futbola devam ediyordu canım i̇şte yani Japon takımında oynamak ne kadar aktif sonra Paris Saint Germain'e geldi şampiyon babasının oldu babasının hayrına oynamıyor sen de şey gibi düşünme ev gibi düşünme ya adam gitti Amerika'ya gitti oradan zaten güzel paracıkları aldı Amerika'dan sonra bir Japonya macerası var sonra tekrar Fransa'ya geldi kaptan oldu Paris Saint Germain'in kaptanı evet. oldu ee, ve bu son maçta da oldu. hüngür hüngür ağlayarak yeşil sahalara veda etti ee, ve çok be... anım var demiş <gülüyor> bu yeşil sahalarda çok hoştuk demiş 38 yaşında. Beckham futbol kariyeri boyunca ne kadar para kazanmış olabilir beyler demiş. Öbürü <gülüyor> demiş ki ne kadar kazandığına bakma ne kadar harcadığına bak. Daha ne bitmedi futbol kariyeri ya daha kazanacaklarım. Daha şimdi başlıyorum demiş. Kazandıklarımın yanında solda sıfır olacak demiş. Vallahi 247 milyon doları ceve indirmiş bu kadar süre zarfında. O kadar koştu hayatı boyunca yazık. Öbür tarafta bir tane şans topu kuponu doldurarak kazanan da var bir tarafta. Bütün Sanırım. hayatını buna adayarak da 247 işte emeğe saygı maalesef dünyada yok yani. Sıfır. Karı koca ağlamışlar. Hakikaten çok üzgünler yalnız. Ne olur tabii canım yani. Yani öyle bir futbolcuların futbolu bırakırken derin böyle şeyler yaşaması hakikaten. Futbolcular için değil ya sadece. Yani sahnede yani, olanlar için de. sadece içinde. futbolcular şöyle yani futbolu bıraktıktan sonra yorumcu oluyorlar teknik direktör oluyorlar veya teknik direktör değil de ya da antrenör olunuyor işte Özellikle yorum dünyasına hmm. giriliyor falan ama o şeyin futbolun tadı yok galiba. Bir de futbolun yani acı tarafı şu. Onu hissediyor futbolu bırakırken. Çok genç yaşta bırakmak zorunda. Şimdi 38 yaşında bir adamın emekli dünyada en iyi bildiği işi artık yapamayacak olması kadar acı bir şey yok. Artık de... halı sahalarda devam etmesini temenni ediyoruz. Halı sahada da bakım kimin tarafında diye habire tartışma olacak yani. Ve almazlar onu ben söyleyeyim şimdi. Halı saha ayarlamasını yapan adamlar oluyor ya telefonla. Evet. Pazartesiden başlıyor Sağ sola telefon etme Bakım var bizde. Abi bakım varsa biz oynayalım. Tatı kaçıyor oyunu falan. Ama falan. E, Abi elif çok şahsi oynuyor falan. tabi de şahsi oynuyor yani. Benim bildiğim Neville ayarlıyormuş değil mi Fahir. Neville. Neville ayarlıyormuş halı sahayı İngiltere'de. Var ya Neville ya. Bilmiyorum ne biliyor. Aa, oyuncu abi. ne bilmek? <gülüyor> ha ha tamam. Ha, evet oyuncu ne bilmek. <gülüyor> bir saniye. E, ondan sonra şey geliyormuş. Hangi X geliyormuş? Bak Ondan sonra onlar geliyormuş. Sohbet dışına kaldı. Nasıl <gülüyor> kim bahsettiğiniz adamlar kim? Hiçbir şey ifade etmiyor bana diye. Biliyor musun X sen? Valla yani futbol konusunda ben konuşmuyorum. En son böyle bir genç bir taraftarın böyle bir acil şekilde hayatını kaybetmesi. Biz burada giyini yapıyoruz insanlar birbirini öldürüyor. Çok rahatsız etti beni. Şeyden sonra o yüzden konuşmayı bırakıyorum tamamen. Neyse sezon sonunda geldiğinde bir anda konuşmayı bıraktın. Bütün sezon konuşmuyor. Bir, bir, Konuşma sezonu açılmıyor mu? Yarın öbür gün bombayı patlattım. Daha transferler var. var. Evet, Kamp yani, dönemleri var. Sırf şeyi başlıyor. Gerçi bunların bir de tatil dönemi başlıyor şimdi. Orada burada. Ha, çirkin Zadasın. mayolarla. Çirkin mayolarla, Çirkin çantalarla biliyorsunuz Oo, futbolcuların futbolcu en büyük özelliği. Futbolcu plaj çantası. Anam, anam, <gülüyor> anam dizlerime ağrılar girdi. Valla marka buna. veremiyorum ama bu yazık. Onlar hakikaten bir şey. bir Onların da kendi içinde bir modası var. Var tabii canım olmaz mı? Böyle koltuk altlarını bir tane bir çanta koyuyorlar şey. Ne deniyordu ona ya? HAL'ı marka söyleyemiyorum şimdi. Or ismini vermek istemiyorum. Çirkin de bir çanta. Onu evet. takılıyorlar abi. Oradan oraya gidelim. Güzel. Güzel gidiyoruz. Peşimize gidiyoruz. Bu çantalar çok iyi. Yeni sezon açıldı. Hayırlı. Şampiyon olsun. Şampiyonlar var. istifa edenler var. Ligden düşenler var. Bunları hiç konuşmayacağız. Mükemmel bir gün olacak